Ma'un suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, dini yani hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte o kişi yetimi itip kakandır, yoksulu doyurmaya da teşvik etmez. Yazıklar olsun o salat edenlere yani ibadet ettiğini sananlara ki onlar yaptıklarını sandıkları salatlarından yani ibadetlerinden habersiz olanlardır. Onlar gösteriş yapanlardır, en ufak yardıma bile engel olurlar.